Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.